Su hakkına hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Noray Yüce. Su hakkında bu hafta e, Dicle'de, Dicle Nehri'nde e, meydana gelen son gelişmeleri ele alacağız. Birazcık e, öncesine de gideceğiz tabii bahsederken onlardan da bahsetmek gerekiyor. Son olarak e, şu anda Dicle üzerinde üç tane HES planlanıyordu. Dicle 1, Dicle 2, Dicle 3 diye onlar iptal edilmiş durumda. Çok yaratıcı ee, isimler. <gülüyor> çok yaratıcı isimler gerçekten de. Şimdi bu e, HES'lerin iptal edilmesiyle ilgili, bu HES'lerin ne için yapıldığıyla ilgili, itiraz noktalarıyla ilgili konuşmak üzere. Konunun artık uzmanı diyebileceğimiz rahatlıkla bir e, aktivistle konuşacağız. Ercan Ayboğa, Ekopotamya Ağı aktivisti, Suhakı Kampanyası aktivisti ve aynı zamanda Hasan Kefi Yaşatma Girişimi aktivisti kendisi. E, Ercan Hattasın galiba. Evet. Merhabalar hoş Merhaba. geldin programımıza hoş Diyarbakır'dan geldin. <gülüyor> evet. Ercan şimdi zaten evet. girişi de yaptık bu 3 tane HES vardı Dicle 1 Dicle 2 Dicle 3 diye Bunun, Bu HES'lerin iptali söz konusu Dicle üzerinde yapılmaları planlanıyor ama iptali söz konusu Bununla ilgili biraz konuşalım Bununla, yani bu HES'lere karşı itiraz noktaları neler onlarla başlayalım sohbetimize Evet. Dediğin gibi üç tane HES regülatör projesi vardı. Bunlar birkaç yıl önce projelendirdi. İki yıl önce 2013 yılında Hı -hı. <gülüyor> kamuoyuna yansıdı bu projeler. de iki geçen yıl Eylül ayında iptal edilmişti idari Mahkeme tarafından. Evet. Şimdi de geri kalan bir ve üç iptal edildi. Hı -hı. İki kent merkezinde sayılır yani kent merkezine yakın değil de valisinde kurulması planlanıyordu. Tarihi on gözlü köprünün hemen üst kısmında olacaktı. Evet. benden oradaki bir bölge şişirecekti. Ee, diğer iki hepsi bir üst bir alt tarafta yani bir 20-30 kilometrelik bir alan e, kısmen su altına bırakılacaktı veya büyük oranda da kurutulacaktı. Planlar buydu. Bunun dayanağı 2013 yılında özellikle 2013 yılında Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın aldığı bir karardı. O Hı. zaman Dicle Vadisi, kent merkezindeki Dicle Vadisi yatır rezerv alanı olarak ilan edildi. İmara açıldı. Evet, o o geçen gündeme... senelerde bu çok şey gündeme geldi. Hersel bahçeleri işte ne bileyim evet. bir sürü işte üniversitenin böyle aldığı, işgal ettiği yerler diye geçiyordu ismi. Evet. evet, Evet, bu yapı rezerv e, kararından sonra İl, e, pardon, il Toprak Kurulu'nun iş avaldisinden bulunan e, tarım arazisinin niteliğini düşürdü. Üniversite, yani yeni karşı tarafında üniversite var, evet. e, binlerce hı, ağacı kesmeye kalkmıştı. Buna karşı bir protesto oldu geçen yıl ilkbaharda, evet. binlerce öğrenci falan orada birlikte Bin ağaç kesildi ama diğer beş altı bin ağaç kurtarılabildi. Herkes bahçelerinde de yine bir geçeniz önceki yıl bir eylem protesto olmuştu. Hı -hı. Ee, yani kent merkezinde son iki üç yılda özellikle bir bilinç gelişti. Dijde ee, işte ekolojik sosyal yıkımlara karşı bu protestolar e, Mezopotamya Ekoloji hareketin tarafından koordine edildi. Zaten kurumların çoğu da, buradaki halkın çoğu da bu tür yaklaşımlara karşıydı. Evet. Neyse bu yapı rezlem alan kararından sonra bir şey Belediyesi mahkemeye başvurdu, idari mahkemeye. Bugün çıkan kararlar bu başvurun sonucudur. Tabii bu hı hı. bahsettiğim protestolar da çok etkilince. Evet. Yani tamam. böyle bir giriş yapalım konuya. Evet Hı -hı. Yani bahsettiğimiz alanlar aynı zamanda Ercan UNESCO Dünya Mirası'na aday olan bölgelerden bahsediyoruz değil mi? Bu yapılması istenen HES'lerin bir bölümü bu alanlara da sirayet eden nitelikte. Hı -hı. Evet e, yani bir değil de bizde iki hissi bu doğrudan e, öngörülen UNESCO Miras Alanı e, içindedir. 1 evet. ee, ve 3 değil ama onları tabi etkide bulunmuyor ee, bizde burada bir e, alan yönetimi var Diyarbakır Kalesi ve Heser Bahçeleri alan yönetimi başvuru yapan budur beledilen evet. FDK'lardan hükümetin kurumlarından e, oluşan bir yönetimdir e, şimdi bu alan yönetimin başvurusuna göre e, kalele Diyarbakır Kalesi kalelerin nehri arasında bulunan büyük bir alanda olan Heser Bahçeleri ve nehrin bir kısmı. Yani Heser Bahçelerin bitimindeki bölüm UNESCO miras alanı olacak. başvuru evet. süreci aralık süreci devam ediyor. Şimdi hı. tabii ki bu çok önemli bir gerekçe. Yani geçen yıl neyir de dijilin edilmesine çok temel bir gerekçedir. Yani çok mahkeme çok fazla emeden hemen bunun iptal ithal kararını aldı evet. Diğeri iki HES için de devam etti süreç zaten. zaten bunlar da etkilediği için bahsettiğim hamile protestos olduğu için böyle bir karar alındı Şimdi şöyle bir şey var Şimdi bu alan yönetimde Kültür Bakanlığı ve başka kurumlar var hükümetin hı hı. Yerel yönetimleri zaten var yani bir taraftan hükümetin bir kolu, yani Kültür Bakanlığı evet bu UNESCO sürecinin arkasına duruyor. Öte yanından Çevre ve Şehircilik Bakanı bunun tam tersi planlar ve faaliyetlerle bulunuyor. Yani hükümet de burada çelişiyordu. Böyle evet. bir durum söz konusuydu. Hı hı. Yani muhtemelen hükümetçi bir %100 uzlaşma olmadığı için böyle bir karar almış olabilir, bilemiyoruz. Ama daha belleyici olan ise kamuoyunun tepkisi. Tepkisi, evet ama e, bir yandan da şeyi söylemek lazım bu şimdi üç tane yapılması e, istenen hesin iptalini konuştuk şimdiye kadar Aha. ama hala hazırda e, Diçe'nin e, e, Diçe vadisinde üç tane e, şey var değil mi e, yine baraj hı hı. E, var ve bunlar zaten e, nehrin çıkış kaynağında kurulan iki tane baraj halihazırda hazırda nehrin debisini düşürdüğü düşürmüş durumda evet e, söyleniyor e, onun etkisi Devam eder nitelikte. Yani bir yandan seviniyoruz üç Tabii. tane e, işte hesin iptalini, ama bir yandan da evet. e, baştan kurulanlar var ve asıl e, büyük proje hala evet. sürdürülmeye devam ediyor. Evet. Tabii dokuz evet, illerden başlayan. Biri, birinin adı Dicle, bir diğeri Namta Kral Kızı. Bunlar on yıl, <gülüyor> on iki yıl önce buldu Dişle'nin en üst da diğer baktığım kuzeyinde. Ve bunlar çok ciddi etkide bulundular zaten ve bulunmaktadır. Yani kente ulaşan su miktarı barajlardan dolayı da düştü. Ciddi düştü. Hı hı. E, hem özellikle sulama için kullanıldığı için yine suyu e, e, için su içinde kullanılıyor falan ama özellikle sulamadan kaynaklı olarak böyle bir kayıp söz konusu ve e, akış rejimi de doğal değil. Yani ilkbaharda su taşkınları olmuyor. Bundan dolayı örneğin Diyarbakır merkeze yakın bölgelerde o ünlü Diyarbakır karpuzu da artık yetişmiyor. Çünkü artık o sulak saldık alanlar da evet. Yani Böyle bir etkisi bulundu, su kalitesi düştü, ee, su miktarı düşünce kalitesi düşüyor, atık sular var, yani su, e, sulamadan gelen atık sular artıyor sulama arttığı için. Yani Nehirin durumu hiç değil, değil, evet dediğin doğru, bu barajların nehir etkisi, olumsuz etkisi çok daha büyük. Evet öyle bir noktaya gelmiş ki artık bu e, hani kıyı kalmadığı için... ...nehrin etrafında doğru düzgün kıyı kalmadığı için... E, ...Dijji'nin kenarında yaşayan insanlar da kıyı hakkından aslında mahrum kalıyor. Senin dediğin o işte e, hem kelek yetiştirme hem de işte karpuz yetiştirme... vakır karpuzu hepimizin bildiği. Yani bunlar, e, bu insanlar bu haklarından, burayı kullanmaklarından mahrum kalıyorlar ve... Ee, yani bunu e, Gülten Kışanak da söylemişti hatırlıyorum geçen senelerde artık bu kıyı alanları özel sektöre peşkeş çekilmek için kullanılıyor yani hı hı. veriliyor buralarda yapı imar izni işte bunlar falan hepsi zaten her şey birbiriyle bağlı ee, öyle düşünmek lazım. Ee, ama en büyük projenin oranında dediği gibi aslında ulusu projesi. Ondan da biraz bahsedelim ama ikinci bölümde bahsedelim. Evet. Bir şarkıyla ara vereceğiz Ercan. Ondan sonra ulusu evet. Barajı'nda neler oluyor onlardan bahsedeceğiz. Evet şimdi Mercan Dede'den dinliyoruz. Ağabı Hayat. Su hakkında bu hafta Dicle'nin üzerinde yapılması planlanan üç tane hesin ile ilgili konuşuyoruz. Konuğumuz da Ercan Ayboğa, Ekopotamya Ağı su hakkı kampanyası ve Hasan Kefi Yaşatma Girişimi üyesi, aktivisti. Evet Ercan programımızın ikinci, yani birinci bölümünün sonuna doğru şey demiştik hani bu projelerden bahsettik. Ve daha önceden yapılmış Kral Kızı Barajı efendim işte Dicle Barajı gibi barajların Dicle'nin suyunu nasıl... E, azalttığını ve artık e, bir nehrin koca bir nehrin artık dere gibi aktığından bahsettik. Yine bu projelerden bir tanesi artık Dicle'nin geleceğini daha da karanlık hale getirecek projelerden bir tanesi de Ulusu. Yıllardan Ilusu beri barajı. ısrarla devam ettirilen Ulusu evet. Barajı. Ulusu evet. ile evet. ilgili e, hem biraz konuşalım hem ne aşamaya geldi baraj inşaatı. Bunlardan birazcık bahsedelim bu bölümde de. Evet, e, Su Barajı'ndaki son durum şu. E, geçen yıl 4 ay, 5 ay inşaat çalışmaları durdurulmuştu. Evet. E, i̇nşaatta çalışan bütün işçiler istifa ettikten sonra bu oldu. Hı -hı. Bundan önce iki müteahhit kaçırmıştı. Hı -hı. E, HPG gerilaları tarafından. E, sonra Hı -hı. serbest bırakıldılar. E, işte e, bu devlet takılması sonucu bütün işçiler istifa etti. O zamana kadar e, barajın inşaatı %80 bitmişti. Hı hı. E, sonbaharda devlet yeniden ihaleye çıktı. Bu işçi e, bulma konusunda. Başka şirketler, uzaktan şirketler, batıdan şirketler talip oldular. Ve Aralık ayında inşaat yeniden başladı. Hı. Bu sefer işçiler, birkaç yüz işçi... Bölge dışından geldi yani daha çok batıdan geldi. Çünkü yine artık kimse neredeyse kimse burada çalışmak istemiyordu. Evet. Bir, bir tepki de geliştiği için, bir bilinç olduğu için özellikle dar geçit ilçesi yakın olan için kimse artık burada çalışmak istemiyordu. Yeni inşaat faalitleri arieten 600 asker birçok koruncu tarafından. 600 asker 600 asker var yani. Ek İnş olarak İnşaat ek alanında olarak. bunlar şey yapıyor öyle mi? Evet. Konuma yani i̇nşaat alanının çevresini özel olarak konumlanmışlar. Daha zaten daha önce hı. de karakol vardı orada. 2-3 tane karakol vardı etrafında. Şimdi ek olarak daha fazla askeri yolladılar. Hı hı. Sanım seyir karakolu şu bu falan şeklinde. Yani tamamen bölgeyi militarize ettiler. Hı hı. Ee, yani böyle buradaki su, yani bir çatışma riskini arttıracak şekilde devam ettiğini devlet tarafından İsrail'den toplum, herkes her yerde herkes az karşılamasına rağmen evet. ee, işte geçen ay kanı geçen hafta yine bir hepegirlerlara bir saldırı girişinde bulundu İş makinelerine yönelik birkaç tır darbe almış okuduğumuza göre iki hmm. kişi de yaralanmış durum şu an bu yani inşaat devam ederse yazın bitebilir yaz evet. inşaat. Suyun inşaatı bitmiş olabilir. Ondan sonra su tutma süreci başlayabilir. Ancak hmm. e, alanda bütün 199 köy ve Hasan Kefi halen kamulaştırma yerine yerleşim faaliyetleri bitirilmemiş. Yani hemen suyu tutma girişine girmeyebilirler, giremezler aslında. Evet. Çünkü belirsizlikler falan halen ortada var. Ha, bir de şu iddiaları vardı Ercan. Yani burada e, çok önemli tarihi eserler var. E, bu tarihi eserlerin e, iddiaları o duy, o şöyle iddiada bulunmuşlardı koruyacağız e, hmm. demişlerdi hmm. hani taşınmasından tutun da işte hmm. e, farklı yöntemler e, ileri sürmüşlerdi bu konuda herhangi bir şey yapılıyor mu yoksa yaptık suyu tuttuk tutuldu şu, şu ve ondan ilgili de ilginç bir durum var o da geçen hafta yaşandı şimdi <gülüyor> evet Hasankeyif'te 12 tane eser bildiğimiz ve gözle görülen eseri yeni keyif olarak tanımladıkları yerin yanına kurmak istiyorlar bir arkeolojik park şeklinde. Evet. Ee, işte ilk başta bu Zeynel Bey türbesini e, taşacaklardı sözde. Bunun için ihale açıldı birkaç ay önce. Ancak ihaleye kimse girmedi. Evet. İhale geçen hafta katılımsız yani teklifsiz bitti. Bu da e, yani bu eserlerin taşınamayacağını gösteriyor. Yani hiçbir şirket bunu yapmak istememesi evet. gösteriyor ki burada gerçekten teknik olarak yapa, yapılabilirlik yok. Mümkün zaten değil. Yani, Almansın bir şey. Çevresine çıkarıp oraya taşmak. Evet. Yani Tansan Kefti yüzlerce eser varken birkaçını alıyorsunuz. Bu zaten teknik olarak da mümkün değil. Böyle bir durum söz konusu. Bu da servis. Projeyi e, geciktirebilir. Yani devletin ide gibi hatta kurtarıyoruz aslında. Yeniden kuruyoruz gibi sözleri de yanan olduğu bir daha ortaya çıkıyor. Hı hı, zaten belli en başından ama iyice ortaya çıkmış oluyor. Yani bu projeden aslında birazcık bahsetmek de gerekiyor. Hani e, ne kadar insanı etkileyecek, nelere mal olacak. Onunla ilgili de birkaç cümle söylesek iyi olacak tabii. Yeri gelmişken tekrar. İçin aracı evet. Şimdi resü barajı devam eden en büyük baraj, HES inşaatıdır Türkiye'de. Eee evet. Atatürk, Karakaya, e, Kevan kısmı biraz daha büyük barajlardır. Eee Barajı'nın barajın maliyeti 2000 milyon. Yani artmış da bu arada. 2000 Eee 2000, 2000 milyar euro. Ha, ha 2 ha. milyar. 2000 evet. diye anlaşıldı Aha. da. Canım. Peki. Para. Evet. Evet. Eresü 199 köyü tamamen veya kısmen artı hatan kesme çesini tamamen su altına bırakacak. Evet. Burada yaşayan ve burayı planan 100 bin kadar insan etkilenecek. Yani bunlar hepsi göç edilecek diye bir şey yok ama doğrudan etkilenecek. Yaşam kaynakları elinden alınacak. 10 yani yaklaşık yarısı göç etmek zorunda kalacak tahminlerimize göre. Yani bu insanlar hepsi yufraşacak. Evet. Ee, bunlara Koçel dahil böyle bir durum söz konusu. Sadece 1000-2000 bin, bin kişi falan belki 2000-3000 kişi biraz fazla miktarlar tazminat alabilecek. Bu insanların bir 30 bini, 25-30 bini zaten topraksız köylüler. Onlara evet. hiçbir şey verilmiyor. Yani %40'ından fazla 40, faz... %40 civarındaki topraksız köylüler zaten. Hani ektilenecek nüfus. Değil mi? Yani tahminimiz. Yani 3'te 1 evet. civarı. 3'te 1. Evet. Ee, yani bir sosyal felaket yaşanacak. Onu söyledim. Evet. Kentlere göç olacak. kentler zaten hazırlıklı değil. Özellikle Batı diğer gelecek evet. insanlar. E, kültürel olarak bahsettik. E, büyük bir kıyım yaşanacak. Yani aslan keyif bir yer. 10 bin yıldır kesinlikle yaşam sürdüğü bir yer. Karşı eş, benzeri bir şey yok yani dünyada. Yok olacak. Evet. Yani böyle bir devlet, böyle zalim bir kültür katliamına girişiyor. Evet. Ee, bu var. Şimdi bunun dışında başka türkü, arkeolojik sit alanları var, somut olmayan kültürler var vesaire vesaire. Kürt, kültürün asimilasyonuna bir katkı daha yapılacak. Hmm. Ee, yine ekolojik olarak çok büyük tahribat söz konusu. Yani alanda tam ne var ne yok bilmiyoruz ama bu 130 kilometrelik dişler, nehir artı 200-300 kilometrelik yan kollar yok olacak yani su altında kalacak her şey hemen hemen her şeyini kaybedecek çürüler bitkiler hayvanlar büyük oranda yok olacak ee, büyük bir ekosistem yok edilecek yani Türkiye'nin e, birkaç tane böyle nehir ekosistemi halen aşağı yukarı ayakta biri de Dicle'dir Evet o o da, da Yok edilirse. Evet. E, çok büyük felaket yaşanacak. Evet. Böyle uluslararası boyutu var yani Irak'ta milyonlarca insan etkilenecek çünkü o sonra dijle barajı o da sulama için. Bu olursa Irak'a giden suda da %40 kesinti olacak. Yani Irak için bu su çok daha hayatidir. Yani orada su olmasa yaşam yok. Çünkü orası büyük oranda çöl. Hı -hı. Ee, bin yıllardır bu suyu kullanıyorlar. Siz birden kesiyorsunuz. Oradaki sonuçlar belki buraya, bu bölgeye göre daha facia olacak. Da evet. Evet. Bütün bu nedenlerden dolayı yıllarca bu baraja karşı duruyoruz. Ee, Birçok insan ilgili e, insan alt toplum kuruluşlar yani herkes birbirinden bağımsız da buna karşı çalışmalarda bulundu ama bu kadar çalışmaya rağmen iki kere projenin durdurulmasına rağmen hatta dört kere diyebiliriz ısrarla devam ettirilmesi çok çok çok kötü bir durum. Evet evet yani çok e, i̇tirazı gerektirecek çok geçerli sebepler var. Buna rağmen yapılıyor olması artık akıl dışılık evet, diye nitelendirmek gerekiyor. Artık. Evet yani başka nedenler e, aramak e, durumunda kalıyor insanlar e, ve çok da haklılar. Yani burada e, asimilasyon politikalarının bir parçası olarak değerlendirmekten e, tutun da aslında işte güvenliğe yönelik hmm. e, tedbirleri ...ifade ediyor olması bunlar... ...çünkü o kadar rasyonel... ...gerekçeler var ki elimizde itiraz... ...etme noktasında... ...iki dakika oturup düşünülse... ...elde edilecek elektrik... E, sadece bu elektrik için e, yapılıyor çünkü Ilı Barajı e, elektrik karşısında kaybedeceklerinizin e, değeri ölçülemez durumda. Ölçülemeyecek kadar e, büyük farklı ya. alternatifler var ayrıca önerilen hayata Hı. geçirilmesi e, doğrultusunda projelendirilen bölge insanları tarafından çünkü e, bizim bir dönem katıldığımız toplantılarda bunları da dile getirmişlerdi. Oradaki arkadaşlar e, yani Ilı Barajı yerine e, güneş enerjisi kullanılabilir bölgede daha az bir etkileyecektir diye. Bunların hepsi yapılabilir. E, uygulanabilir şeyler. Bunca itiraza rağmen yapılması e, siyasi bir karar olduğunun açık göstergesi. Evet. Ee, evet. Yani konuşulacak daha çok şey var ama programımızın da sonuna geliyoruz artık. Ercan'a çok teşekkür ediyoruz. Bize evet, bu bilgileri ta Diyarbakır'dan e, ilettin neler oluyor. E, çünkü bu tip şeyleri artık hani basından da takip etmek çok zor. Sen orada gittin e, baraj inşaatına kadar girdin, fotoğraflar çektin. Bu konunun sürekli peşindesin. Orada olduğun için de ben e, çok mutluyum yani biz çok mutluyuz. Evet çok teşekkür ediyoruz Ercan. E, başka programlarda görüşürüz artık diyelim. Evet, Diyarbakır'a çok selam. Evet su hakkında bu Edelim, haftalık benden, işlemle, ben, Peki teşekkürler <gülüyor> Su hakkında bu haftalık bu kadar ee, Gelecek hafta görüşmek üzere Hoşçakalın Hoşçakalın kalın su hakkı Kar için değil Yaşam için su Hazırlayan ve sunanlar Akgün İlhan ve Nuran Yüce